eser Ahmet Rasim Şehir Mektupları Ne dersiniz, baharın uğurlu günleri birbirini kovalayan yağmurlarla tabi canlılık ve güzelliğini kaybederek sümbülleri perişan, yanakları solgun, ağlamış bir kız oğlan kız güzelliğini andırır. Her sabah gül dalında şebnem araştırarak mazmun yenileme hasreti çeken şairlerimiz, galiba her seher sicim gibi düşen yağmura tutularak bu ilham giderici kırbacın tesiriyle bütün bütün ...dilsiz oldular. Bu sene... ...zavallı bülbülü dinleyemedim. Taze bir gül koklayamadım diye... ...üzüntü gösteren şairin birine... ...sonbahar mevsimini tavsiye ettim. Bahar... Fani ömrünün kalanını adalarda geçirmek üzere o gönül açıcı yerlere çekilmiş gibi oralarda taze ve canlı duruyor. Sanki çimeller yeniden bitiyor zannedilecek derecede yeşermiş. Çamlar yeni yapraklanmış görünüyor. Bu mevsimin tabiatı icabı mı nedendir? Ne kadar bulutlu, yağmurlu olursa olsun yine de seviliyor. Denizdeki dalgalar en şiddetli sağanaklara hedef olduğu halde büyüyemiyor. O sert rüzgarlar üşütemiyor. Güneş gittikçe ısıtıyor. Akşamları gün batışı, sabahları gün doğuşu manzaralarında yine tertemiz bir boşluk var. Eğer baharın bir kısmını yaza devreden yağmurlar dinip de bir ikinci bahara erişecek olursa, size bir ikinci bahar makalesi yazar, zavallı şairleri teselli edecek bazı dostça hatırlatmalarda bulunurum. Merhaba sevgili dinleyenler, Türk Edebiyatı'nın en özgün yazarlarından biri olan Ahmet Rasim'in Şehir Mektupları adlı eserinin ilk bölümlerinden alıntıyla programımıza başladık. Ahmet Rasim, 1864'te İstanbul'da doğar. Kıbrıslı Menteşe oğullarından posta memuru Bahaddin Efendi'nin oğludur. Babası o daha doğmadan annesinden ayrıldığı için çocukluğu annesinin yanında yoksulluk içinde geçer. Annesinin ve akrabalarının yardımıyla ilk mektebi sonra da 1883'te Darüşafaka Lisesi'ni birincilikle bitirir. Ahmet Rasim okulu bitirdikten sonra bir müddet posta ve telgraf nezaretinde memur olarak çalışır. Ancak Ahmet Rasim bu şekildeki bir memuriyetten sıkıldığı için kısa süre sonra ayrılır. İki defa mağarif nezaretinde teftiş encümenine tayin edilmişse de oradan da ayrılır. Daha okul sıralarındayken ilgi duyduğu, hevesli olduğu yazarlık mesleğini 1927 yılına kadar aralıksız sürdürür. Geçimini ömür boyu kalemiyle sağlar. Çok sevilen ve aranılan bir yazar olarak sırasıyla ceride-i havadis ve tercümanı hakikat, ikdam, malumat, Sabah, Tasviri Efkar, Yeni Gün, Akşam, Zaman, Vakit, Cumhuriyet gazetelerinde çalışır. Aynı sene İstanbul Milletvekili olarak meclise girer. 21 Eylül 1932 İstanbul Hebeli Adada vefat eder. Ahmet Rasim'in Yüzü Aşkın eseri vardır. Önemli eserlerinden birkaçıysa şunlardır. Gecelerim, Falaka, Muharrir, Şair, Edip Makale ve Fıkraları, Tarih ve Muharrir, Şehir Mektupları, Eşkali Zaman, Ciddu Mizah, Gülüp Ağladıklarım, Muharrir Buya, Dört Çitlik, Osmanlı Tarihi ve Romanya Mektuplarıdır. Yazarımızın milletvekili oluşunun hikayesi ise kuşkusuz anlatılmaya değer. Bir gün Atatürk döneminin hatırlı milletvekillerinden biri, yazı hayatında başarılı olan Ahmet Rasim'in sıkıntı içinde kıvrandığını öğrenerek Ankara'ya onu çağırır. Bir iki gece sonra Atatürk'ün ünlü sofrasında bir punduna getirip bu değerli yazarımızın durumunu Atatürk'e açıklar. Sofrada hatırlı milletvekilinin yaptığı açıklamalardan dolayı Atatürk duygulanmıştı. Arkadaşına kendisini hemen Ankara'ya çağırtınız dedi. Milletvekilinin paşam şu anda zaten Ankara'da bulunmaktadır cevabı üzerine hemen köşke davet edilmesini buyurur. Otelde olandan habersiz olan Ahmet Rasim soyunup yatağına girmek üzereydi. Köşkten gelen görevlilerin Cumhurbaşkanı'nın kendisini davet ettiğini söylemeleri üzerine... ...heyecanlanır, telaşlanır, giyinip gelenlerle birlikte Çankaya'ya gider. Gönül alıcı Atatürk, emektar yazarın kapıdan girdiğini görür görmez... O, buyurun Ahmet Rasim beyefendi. Ankara'ya kadar teşrif edersiniz de bize uğramazsınız.'' Yollu, şaka dolu itifatlarla karşılar ve yanı başını oturtur. Atatürk kendi eliyle konuğuna ikramlarda bulunur. Onunla uzun ve tatlı bir sohbete girişir. Nihayet Atatürk yazarın durumunu bildiğinden incitmemek için bir lütufta bulunuyormuş gibi değil de bir hizmet rica ediyormuş gibi ''Üstadım Sizden bir istirhamım var. Bunca yıldır o değerli kaleminizle yurda ve ulusa hizmet ettiniz. Bir sürede Büyük Millet Meclisi üyesi olarak yine aynı hizmete devam etseniz isterim deyince, bu incelik, yücelik ve kadirşinaslık karşısında gözlerin nemlenen emektar yazar, onun ellerine sarılıp şunları söyler. Ekmek aslanın ağzında derler. Bu söz gerçekten doğruymuş paşa hazretleri. Anlıyorum ki bundan sonraki ekmeğimi aslanın ağzından yiyeceğim der. Kendine özgü bir dil ve karakter taşıyan Ahmet Rasim yazılarında 19. yüzyılın sonlarıyla 20. yüzyılın başlarındaki Türkiye'yi özellikle İstanbul insanlarını, İstanbul'un renkli ve değişik yönlerini son derece ustaca anlatır. Kendi kişiliğiyle o dönemin en belirgin ve sevimli tiplerinden biridir. Ahmet Rasim başka şehirleri görmüş ve yaşamış olmasına rağmen eserlerinde en çok, İstanbul'u bütün yönleriyle işlemeye çalışmıştır. 1897-1899 yılları arasında kaleme alınmış fıkra, sohbet, deneme karışımı bu mektuplar Ahmet Rasim'e yazar kişiliğini kazandırır. Şehir mektubu başlığıyla yayınlanan bu yazılar edebiyatımızda o zamana kadar yazılmamış, rastlanmamış bir tarzında ilk örneğini oluşturur. Ahmet Rasim'in uzun yıllar şehir mektupçusu olarak anılmasına yol açmıştır bu yazıları. Mektupçuluk mesleği ise Osmanlı bürokrasisi geleneğinde dairelerin yazı işlerini yöneten kişilere verilen addır. Tanzimat sonrasında da nezaret ve vilayetlerde aynı adla görevler oluşturulmuş. Ahmet Rasim bu yazılarıyla vilayet mektupçuluğuna karşı şehir mektupçuluğu diye kendine fahri bir görev oluşturmuş Yaşadığı şehrin kamu vicdanını tek başına temsil edip dile getirmek ister. Yazarımızın Şehir Mektupları adlı eserinin mektup bölümlerinden yine bazı parçalar dinleyelim. Misafirlik her vakit iyi değildir. Fakat ne çare? Yaz geldi mi insan şehrimizi boydan boya kuşatan ve her biri ayrı ayrı bir eşsiz bahar ülkesini andıran gezinti yerlerine gitmek hevesinden de kendini alamıyor. Mesela Boğaz'ın Hisar'dan ötede ne kadar semti, mahallesi... ...Kadiköy'den başlayarak kalamış Fenerbahçe, Göztepe, Erenköy, Maltepe... ...Kartal tarafına doğru uzanmak... ...benim gibi havalı kimselere hemen hemen yaşamın bir şartıymış gibi geliyor. Bu gezip dolaşmalar sırasında... Ahbaplardan birine rastlayarak, onda kalmak zaruret haline geliyor. Yalnız bu gibi hallerde dikkat edilmesi gereken bir şey varsa o da her ihtimale karşı ihtiyatlı davranmak ve o yerin hava durumuyla topografiyasını hakkıyla öğrenmektir. Eğer bu türlü bir tedbire uymayacak olursanız çok defa rahatsız olursunuz. Geçen gün sevdiğim dostlarımdan biriyle köprüye kadar geldik. Dostum yeleğinin cebinden saatini çıkararak, evapore 20 dakika var bana müsaade deyince vay boğaz içine mi dedim aldırmaz bir tavırla cevap vererek Erenköy tarafına Ahmet Rasim eserinde bu büyük şehrin toplumsal yaşamını günlük olaylar halinde kimi zamanda belirgin çizgilerle karikatürize ederek ustalıkla bize yansıtır. Yazarın gözlem yeteneğini, kıvrak üslubunu, kendine özgü dil ve anlatım şeklini eserde belirgin bir şekilde görürüz. Ahmet Rasim, eserlerinde, cadde ve sokaklarda adaba uygun tarzda yürüyen veya yürümeyen insanların sebep olduğu olayları anlatır ya da sokakların, mahallelerin günlük hallerini bütün canlılığıyla eserlerinde yansıtır. Yolda yürümeyi bilmek de hüner. Alık, alık yürüyenlere kızmamak mümkün mü? Ya birine çarpar ya birinin ayağına basar, sürçer düşer. Birikmiş sulara dalar, ortalığı zifoslar, hele elinde şemsiye veya baston varsa, iş dehşetlenir, ellerini arkaya çevirir, onu da kuyruk gibi sallar. Bir kere evin önünü düşünün, kalabalığı göz önüne alın ve arabacının kırbaçlarını hatırlayın. İnsan mutlaka dehşet içinde kalır. Ahmet Rasim Cadde ve sokaklarda duyduğu sesleri yazıyla anlatmanın bütün imkanlarını kullanarak kulağına geldiği gibi okuyucusunun dikkatine sunmak ister. İstanbul'u yer yer yaşandığı gibi ses manzaraları içinde öyle ahenkle dile yansıtır ki bazen şehir mektuplarını teker teker okurken sanki o sokakları o İstanbul'un kendine has semtlerini dolaşırken bazen yazarla birlikte efkarlanır bazen de hüzünlenirsiniz. Ve siz size sistemle yazılmış ucu yanık mektuplar okuyorken bulursunuz kendinizi. Gelin şimdi Ahmet Rasim'in şehir mektuplarından başka bir bölüm dinleyelim. İnsan ne gariptir. Hissine en ziyade tesir eden şeyleri dimağında tekrar eder. ...benim de dimağımda boyuna renk renk sedaları dönüyor. Tabir caizse dimağım renkli bir vervele içinde bulunuyordu. Bu tesirle yürürken köprünün üzerinde bir kalabalık peyda oldu. Bir taraftan ada, Kadıköy, Üsküdar vapurları... ...öbür yandan Anadolu, Rumeli kıyılarına işleyenler... ...iskelelerden topladıkları halkı boşaltıyorlarmış... Tam vakti. Hem de bundan daha uygun zaman olamaz. Şu renk kelimesini derinleştireyim dedim. Gözlerim birdenbire nar çiçeği fesli, kahverengi paltolu, beyaz yelekli, Bismarck pantolonlu, krem eldivenli, cam göbeğinin koyusu üstü laden renktir diye bakayım derken... Bir çift kolla atlı bir araba engel oldu. İspir, kırpıyıklı, deve tüyünün açığı kostümde ''Varda!'' deyip duruyor. Bir hanım fakat şık. Başındaki şapkaya bizim bahçenin çiçeklerini yığsanız yine de az gelir.'' Gül kurusu renginde kartopu gibi iki çiçek. Arasından parlak, koyu eflatuni bir tüy ile iki tarafından al ebrulu iki tüy daha. Şapka kenarının biraz yukarısında bir sıra vişne çürüğünü andırır. Gelincik alnına benzer leylaki çiçekler var. Beyazı çok, siyahı az bir tül. Ondan sonra mora yakın kırmızı rengin açtığı, bombeli... Gerdan tarafından rüzgar ile kabarık ceketimsi bir şey. Ayaklarında bal rengi bir iskarpin, onun da ne türlü bir çorap giydiğini göreyim diye bakarken tüyler ürpertici bir feryat beni titretti. Küçük bir çocuk, zavallı yavrunun mini mini ayağı deliklerden birine girmiş, denize düşeceğim korkusuyla tir tir titriyor. Şehirlerin hayatı da insanların hayatı gibidir. Yıllar hatta asırlar. Şehirlerin hayatında büyük değişiklikler yapar. Dünyanın en güzel şehri olduğu kadar en yaşlı şehirlerinden biri olan İstanbul da sürekli değişmektedir. Bazen güzel bazen üzücü. <gülüyor> Tarih nasıl tespit ediliyorsa şehirlerin hayatı da tespit edilmek ister. Hatta fotoğraf realizmi içinde bazı kareleri saklanmak ister. Çünkü o kareler, o şehirle özdeşleşmiş güzellikler, tarifler gibidir. Kiminde kültürel yapılanmaların, kiminde de geleneklerin, alışkanlıkların izini taşır. Tarihe o halleriyle geçerler. Ahmet Rasim hemen hemen bütün eserlerinde İstanbul'un bu renklerini anlatmıştır. Biraz da başka mektuplarından İstanbul'un başka yerlerine, başka başka sahnelerine tanıklık edelim. Kış geldi fakat yağmurların ardı gelmedi. Hem esiyor hem serpeliyor. Köprüde, Yeni Cami kemeri altında, tünele giderken, tramvaya binerken, Kadıköy vapurlarından çıkarken, Beyoğlu'nda, Bonmarşe'ye giderken, yaya kaldırımlarında yürürken... Şemsiye karambolinden çektiğimin haddi hesabı yok. Şemsiyem başkasınınkine çarpmasın diye dikkat edenler, ötekinin berikinin ayağına basıyorlar. Hafif bir inilti hasıl oluyor. Bayılırım hayalimden geçtikçe içim titrer. Küçük bir oda, ufak bir soba, pufla yatak. Yumuşak yorgan, içinde ben. ''Dışarıda lapa lapa kar, ağzımın suyu akar. Hiç durma, yorgana sarıl, yat.'' denilen hava, dünyada ancak bu kadar şirin olur. Rüzgarın camları zangırdatması ninni gibi tesir eder. Sobanın çatırtısı gıdıklar, fakat mangaldan fırlayan çıtı sevmem.'' Hani ya insan bazen dalarda mangalın kenarına çöker, garip garip düşünürken... ...mesela alt dudağının sol bıyık ucuna doğru çıt diye bir şey yapışır, acı acı yanar, hoşuma gitmez. Böyle günlerde biraz da midenin hoş edilmesi gibi şeyler de düşünürüm ama herkesin kalbi biri olmaz... Baba yaver tarhana çorbasına, latif şiş kebabına, paça böreğine, saçlı sakallı yassı kadayıfla birlikte yenilmek üzere hurma tatlısına, tavuk suyuna, nohutla pilava dayanamaz. Şüphesiz ki burada bütün mektupları tek tek inceleyip aktarmamız imkansız. Belli kesitlerden alıntılar yaptığımız Şehir Mektupları adlı eser 57 ayrı mektuptan oluşmaktadır. Taze havadis, aşka dair, aşkla sevgili üstünedir. Bin lira, evde eğitime dair, çocukluk hatıralarıma dair, sahneyi alemde bir gece, kurtarma, Abdürezak Efendi'ye diye bu özel başlıklar altında yazılmış olanları da vardır. Bu mektupları okurken geçmişten gelen çok özel mektuplara el uzatıp paylaştığınızın zevkine varırsınız. Ahmet Rasim şehir mektuplarıyla 1910-1911 ikinci Abdülhamit döneminin İstanbul'unu büyük bir gözlem yeteneği sade ve kıvrak bir dille anlatır. O dönemi, mabetleri, camileri, eğlence yerleri, insanların çarşı pazarı, alışveriş hallerini, meydanları, sokakları, kahvehaneleri, gazete ve matbaa teatralarını, kısaca tanık olduğu kendine yakın yaşantıları, kendine özgü uslubuyla anlatır Ahmet Rasim. Bütün bunları anlatırken bir gazetenin köşe başı yazıları olarak hazırlanan bu yazıların ne kadar canlı ve bugüne ne kadar yakın gelen gerçekler olabileceğini hayretle okuyor olursunuz. Yazarın anlatımında o dönemin günlük konuşma dilini bulur ve okuyucuyu daha ilk cümlelerinde kucakladığını görürüz. Anlatacağı kimi şeyleri de büyük bir ironiyle aktarır bize. Bize her haliyle İstanbul'u anlatır. Adeta onunla birlikte İstanbul sokaklarını, eğlence yerlerini geziyor olursunuz. Belki bir akşam direkler arasında tiyatroya gitmiş, devrin meşhur oyuncularıyla tanışmış, belki de Ahmet Rasim'in çok sevdiği eğlence yerlerinden birinde birlikte musiki dinleyip meşk ediyor olursunuz. Kim bilir? Ahmet Rasim'in Şehir Mektupları adlı eserini artık okumak size kalıyor.